Change your heart. Look around you Adaptasyon Merhabalar Onur Merhabalar Mahir 12 Şubat 2012 Adaptasyon'un yeni bölümüyle birlikteyiz Evlerimize döndük. Evim evim güzel evim. <gülüyor> evet nasıldı? İstersen biraz bize Super Bowl izlenimlerini anlat. Benim tahminim gibi şehrimiz New York Aslanlar New York Aslanları maçı kazandılar. Ya öyle oldu biraz. Üzüldün yani mi? o günki programda söylediğim gibi fazla önemsemiyordum ama beraber izlediğim insanlar diğer takımı tuttular. New York Giants'ı tutular. Yani ben de orada Boston'la oluverdim yani. Biraz hani sevdiğimiz spor müsabakasının anlamlı hale getirmek için. Biraz Boston'la oldum. Ee, kaybettik. Son dakikada kaybettik. Güzel bir maçtı ama. Ee, ne diyeyim ben sana? Her yılki gibi oldu. Evet. Yani her yıl bunu yapıyoruz arkadaşlarla ve hani Güzel maç olunca güzel oluyor ama sonuçta maçta önemli değil. Önemli olan insanların bir yere gelmesi herhalde. Evet bir nevi Christmas gibi bir şey yani. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Christmas dedin de Noel dedin de <gülüyor> iki gün sonra da sevgililer günü var biliyorsun. 14 evet. Şubat 2012. Evet. Amerika'daki bu sistem çok ilginç yani. Mesela bir şey bitmeden diğeri başlıyor ya. Şimdi Super Bowl vardı. İşte efendime söyleyeyim şapka alın. T-shirt alın, Giants t-shirt alın, onu alın, bunu alın, free shipping yapalım falan. İşte spor sezonu var. Şimdi Valentine's Day. Sevgililer günü için e, bedava shipping veriyoruz. Onu alın, kolye alın, bunu alın. Şimdi <gülüyor> o bitecek. Ondan sonra Easter geliyor. <gülüyor> Biraz önce ben sabah koşusundan gelirken e, bizim e, Cambridge'in ortasında bir dükkanın oradan geçiyordum da. Bu dükkan e, lazerle Gravürler yapıyor. Hı hı. Yani cep telefonunuzu, iPad'inizi alıp üzerine gravürler yapabiliyorsunuz. Sevgililer günü şeyleri vermişler, iskontoları yapmışlar. Onları lanse ediyorlardı. Hı hı. E, pazar pazarda yani bayağı hani kuruk vari bir şey vardı yani sabah sabah. İnsanlar... E, bilmiyorum artık portatif devinimli, akışkan dünyamızda <gülüyor> bu tür şeyler herhalde daha hani riski... Minimize ediyor yani ne yapıyorsun işte iPad üzerine bir gravür yapıyorsun canım sevgilim diyorsun hı hı. üstüne dövme yaptırmaktan biraz daha hani riski minimize eden bir davranış sanıyorum. Ama ben olsam şu anda yaptırmam çünkü Mart ayında yeni iPad bekleniyor biliyorsun. Değil mi sevgini öyle gösterir. Sevgimi evet pre order ile gösteririm ben açıkçası <gülüyor> önceden hemen <gülüyor> iPad siparişi vererek gösteririm. Sevgilim seni o kadar seviyorum ki iPad almadım. Evet belki görmüşsündür. Geçen hafta bloglara düştü diyelim, şey, mahalle tabiriyle. <gülüyor> iPad 3'ün aslında hiçbir şey ifade etmeyen bir takım fotoğrafları, işte kasanın arkası göründü falan filan gibi. Yok <gülüyor> Yo, görmedim. 2 milimetre daha ince olacakmış falan gibi böyle hiçbir şey ya. ifade etmeyen haberler var. Kağıt gibi, yani şeyin kapının altından atacaksın iPad'i. Evet, zarfın içine koyup, biliyorsun Macbook Air'in ilk reklamı öyleydi, zarfın içine koyuyordun Macbook Air'ı. Bir inceleştirme durumu var, ama bakalım göreceğiz birazcık daha fazla marketing hamlesi bekliyoruz önümüzdeki haftalarda ki biz de konuşabilelim biraz. İyi olacak, alın, almayın. Aman, cihazı alın, almayın diyeceğiz değil mi biz de? Dememiz lazım. Dememiz lazım. <gülüyor> Artık bunları söylememiz lazım. Cihazı alın, almayın. <gülüyor> ya ben diyorum ki yani çip alıp derinin altına yerleştirmedikçe <gülüyor> hiçbir şey almayın. <gülüyor> Peki öyle bir şey olacağı zaman sence mesela nasıl olur Türk toplumunun e, şeyi, trendi? Ha, Türkiye'den giriyoruz şimdi. Yani sence kabul ederler mi? İşte yeni çip çıktı. Takıyoruz. Efendime söyleyeyim. Vücuttan tweet atıyorsunuz falan filan. Hatta vücut titreşimleri kendi kendine otomatikman tweet'e haline dönüşüyor. Böyle Labet yazman bile gerekmiyor. Mu? Otomasyona dönmek belki bilmiyorum. Yani Güzel bir soru. <gülüyor> yani sana... En azından kısa bir süre olur. Hemen herkes alır da ne kadar sürekli olur bilmiyorum. Biliyorsun yani <gülüyor> sosyal iletişim çok önemli ya. Hani başka biri yaptıysa sen de yapıyorsun. Bence Türkiye'deki o sosyal etkileşim çok yüksek Avrupa toplumuna göre. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Evet tabii bunu daha önce konuştuk. Yani biraz şeye de çıkıyor hani herkes camdan atlasa sen de mi atlayacaksın? <gülüyor> Tipik, Ama şey literatüründe... Örneğin. Sosyal sermaye literatüründe şey derler ya hani bireyler arasındaki ilişkilerdeki sermaye biçimine diyoruz biz. <gülüyor> sosyal sermaye. Yani sonuçta bu çalışanlar da olabilir, tüketiciler de olabilir ama aralarındaki bağların kuvvetliliği hakkında bir şey bu. Yani bir de karşılıklı güven ve anlayışı da artırabilirse eğer, hani Türkiye şablonunda ne kadar doğru bilmiyorum ama bu tür etkileşimler, o zaman insanları bir yere getiriyor ve yani işbirliği işbirliği olan faaliyetler meydana gelebiliyor. Hani bu da ekonomi için iyi bir şey olabilir. Fakat illa hani kişiler arasında böyle bir şey olduğu için, nelerler ona? Eee bir virüs gibi birbirimize etkileniyoruz diye illa bu bağların kuvvetleneceği ve karşılıklı güvenin artacağı anlamına da gelmiyor. Hı hı. Yani özellikle hani derinin altına çip yerleştirirse bayağı bir paranoya başlayabilir insanlarda Ben sana söyleyeyim bu geçen haftaki plastik yiyen mantardan beter oluruz. Evet bu hafta bir takım ilginç haberler vardı. Ee, tabii geçen haftalarda konuştuğumuz sopa, pipa, akta... Bunlar da böyle hakikaten mantar gibi türüyorlar yani yasa tasarıları. Akta ile ilgili olarak Avrupa genelinde ciddi bir protesto vardı. Evet ee, dün özellikle. Evet, paralel eş zamanlı. Ee, aşağı yukarı sanıyorum her yerde vardı yani Avrupa'da. Ufak şehirlerde evet. dahi. Bu maskelerin de adı Guy Fawkes demiş Geçen hafta hatırlayamamıştım. Hı -hı. Ee, hani şey filmde, V For Victory filminde kullanılan. Vendetta. Hı -hı. Before, evet, before Vendetta. Ee, evet, şimdilik... İki ülke, 25 ülkeden Hı -hı. imzalamış Mahir. Almanya sanıyorum imza alacakmış ama ertelemiş. Almanya erteledi. Daha fazla tartışmak istiyoruz diyorlar. Tabii biliyoruz ki diğerlerinin imzalaması çok bir şey etkilemez. Almanya, Fransa, İngiltere. Bana sorarsan yani, hani şimdi ben biraz öyle görüyorum yani. Hani Kyoto protokolü diye bir şey var. ...değil Amerika evet. Amerika imzalamıyor. Evet. Ee, ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor işte. Yani Amerika <gülüyor> imzaladığında protokol olmuş oluyor. O yüzden ben biraz aynı şekilde görüyorum. Avrupa'da da Almanya var yani. Almanya imzalamıyorsa henüz iyidir yani. Şu an durum bena değil <gülüyor> ama... Yani e, tek e, ayakta kalmış atları Avrupa'nın imzalamıyorsa... Aynen öyle. Önemli olabilir. Bir de en büyük ülkesi aynı zamanda. E, ama tabii bu politik bir hamle olabilir... Hani şu an çünkü Almanya böyle şeylere önem veren bir ülke, kompleks siyasi tarihinden de dolayı evet, protestolar evet. vesaire bunlar halka birazcık ses kulak veren bir yönetim evet. yapısına sahip. Ama Sezarın bir... hakkı Sezar'a yani o konuda gerçekten de evet. çok başarılılar. Evet Davos'ta biliyorsun Merkel demokrasi zaman alır demiş, ağır konuşmuş yani çünkü herkes işte e, Arap. Bahar'ı vesaire falan filan tartışılırken hani demokrasi dışında bir yön, yönetim mi uygulanmalı bu krizler aşılmak için? Çünkü Çin'e özeniyorlar ya şimdi hepsi. Hmm. Çin'de her şey halloluyor, ekonomileri de çok iyi durumda falan filan diye. <gülüyor> evet. Ama demokrasi yok. Acaba <gülüyor> <biz> Evlet <de mi, gülüyor> hani, kapitalizmi. Biz de mi acaba demokrasiyi biraz kırpsak da işleri yola sokana kadar en azından o şekilde devam etsek diye Merkel de e, demokrasi zaman alır demiş. Sonuçta Doğu Alman kökenli bir vatandaş, Alman vatandaşı. Evet, zaman aldığını bizzat görmüş birisi. Yani? biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu devlet kapitalizmi yani şaka değil. Gerçekten de biz hani derslerde de bayağı konuşuyoruz bunu. Hı -hı. Artık yeni arayışlar içerisindeyiz ya artık hani 80'lerde 90'larda biraz laissez zefer ekonomiyi. Yapsınlar işte işte şirketler en iyidir. Onlar iyi yaparsa işte hepimiz iyi olacağız toplum ileriye gidecek gibi. Şu anda biliyorsun. İşte senin dediğin gibi bu ülkelerin başarısı yüzünden devlet kapitalizmi çok konuşulmaya başlandı. Yani devlet ve özel sektör el ele. Hı hı. Hatta yani devletler e, hani eskiden fabrika sahibi olmasınlar, işte verimliliği düşürüyorlar falan. Tam tersi şu anda. İşte hı. devlet de yapabilir falan. Müthiş bir dönüş. Evet. Müthiş. Evet bu Marx Reloaded diye bir kitap var belgeseli de çıktı. Ben henüz... Ne kitabı okuyabildim ne belgesel izleyebildim ama biraz bu konuyla ilgili hani devletin organların, toplumun yarattığı organların yeni dünya düzeninde rolü nasıl olmalı falan gibi. Belki de bilmiyorum ama hani bu akdamakta gibi konularda devletlerin böyle fazla söz sahibi olması çok hayırlı gelmiyorların. Umarım yani... Almanya'daki bu erteleme biraz politik bir hamle değildir yani. Hani ortam soğusun da sonra biz bir şekilde geçiririz bunu nasıl olsa diye. Geçen haftaki konulardan benim aklımda kalan hani şeyden bahsetmiştin. Anonymous sanıyorum İngiltere gizli servisi ile Amerikan gizli servisi evet. arasındaki de şimdi mi şey yayınlamıştı? Evet FBI ile MI6. Anonymous bu hafta CIA'nin sitesini Tango Down diye mesaj attı Twitter'dan. Biliyorsun CIA'nin meşhur kodu enemy yani düşman ele geçirildiğinde ya da düşman yok edildiğinde Tango Down diyorlar. Böyle bir kodu var CIA'in internal. Anonymous CIA Tango Down diye bir tweet attı. CIA'nin serverlarını ele geçirdiğini ve down ettiğini söylüyor. Bu tabii çok böyle... Yani Anonymous çok aktif. Şu anda gerçekten çok ilginç. Palavra mı yoksa gerçekten? Yok gerçek. Yani hani belli bir süreliğine böyle bir şey olduğu söyleniyor. Çok aktifler yani. Şu anda işte İsrail'e nota verdi falan. Hani böyle Anonymous bir bir e, ne bileyim önümüzdeki güvenlik zirvesine falan çağrılabilir yani. United Nations. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir ya, şeyler yani. Güç hani böyle... odağı oldular değil mi? Portal oldular. Güç odağı oldular. kesin internetteki. Kesinlikle yani bir şeyleri var artık. Yani bir Sarkozy Merkel Obama bir şey diyor. Bir de Anonymous diyor yani. Artık öyle eskisi gibi değil. Yani 3. 4. sıradaki gibi haber değil. Bir şey söyledi mi herkes dikkate almak zorunda artık. İşin ilginç tarafı hani böyle bu adamların Twitter account'u var falan. Hani nasıl bir güvenlik duvarı yaratıyorlar kendilerine ben onu merak ediyorum aslında. Bununla ilgili bir araştırma yapıp bunun üzerine konuşabiliriz belki. Tamam. Ee, bu, bu akta meselesi umuyoruz ki yani daha fazla artık insanların canını sıkmaz ama pek de öyle görünmüyor. Lobiciler bu işlerin peşini bırakacakmış gibi durmuyorlar açıkçası. Yani bence işte dediğim gibi bu birçok battle olacak böyle küçük küçük savaşlar olacak böyle devam edecek devamlı. Hı hı. Bir yerde patlayacak ve biz bir karar vereceğiz değil. Eski güç odakları yeni güç odakları arasında. Ya şimdi düşünüyorsun gerçekten CIA ve işte e, Scotland diye aralarında telefon konuşması yapmışlar bunu birisi yayınlamış. Hı hı. E abartılacak ne var? Bizim telefon konuşmalarımızı onlar dinliyor, onlar yayınlıyor, hmm. e, sorun yok. E, onlar neye hizmet ediyor? Onların hizmet ettiği şeylerle anılması hizmet ettiği şeyler birbirinden çok mu karşıtı? Evet. Hayır. Yani sonuçta insan, herkes işte insan için yapıyoruz diye kendi Kamu yararı. Kamu yararı, yarar ha bravo. <gülüyor> <gülüyor> ya çok... baksana şimdi kamu eredinin de aklıma geldi. Bu Fatih projesi, Türkiye'deki Hı -hı. Fatih projesi de hani akta sopa gibi bunun da bir açılımı varmış. Biz evet. ne kadar geride kalmışız, biz bunun farkına varamamışız. Evet. Ya fırsatları arttırım ve teknolojiyi iyileştirme hareketi. Evet. Ama mükemmel o... diyorum. Yalnızca çok mükemmel. şiirsel. Yani Ama... acaba e, nasıl denk getirmişler de Fatih olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa acaba Esadir Fatih'ten şey. mi yola çıkmışlar şimdi ister istemez hani ben yani tabii kimseyi bilmeden eleştirmek istemem ama bana sanki biraz Fatih'ten yola çıkılıp açılıma gelinmiş gibi geliyor yani açılımdan abbreviation'a değil de kısaltmaya değil mi? De. Kısaltmaya değil e, yani bence doğru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorsun yani öyle. <gülüyor> haksız da sayılmam galiba. Yani haksız da sayılmaz. <gülüyor> hani bu bir sorun teşkil eder mi bilmiyorum. Ee, ama en azından bir hareket olmuş. Evet. Yani şimdi düşünsene. İlk dört harfi buluyorsun. Fatih'i oluşturmaya çalışıyorsun. Fırsatları arttırım diyorsun. Teknolojik iyileştirme diyorsun. H, H harfine geldi. Orada takılıyorsun. Ne diyeceksin? Ya arkadaşlar hareket diyelim mi? Acaba fazla mı olur? Ya diyelim ya. boş deyip böyle <gülüyor> hareket diye diyorsun. <gülüyor> evet. Fatih projesi başladı. 17 ilde başladı galiba. 12.800 tane dağıtılmış. Evet yani çocuklar çok mutlu videolar çıktı falan oynuyor herkes tabletiyle. Gördüm evet oynuyorlar. Evet. Hocalayla konuştular. Evet, Bir hiç... çocuk gördüm böyle okları birbirine bağlamaya başladı hemen ilk günden. Hı. Neden bu işinize eriyor çocuğum dediler. Hemen okları birbirine bağladı işte böyle. İşte bu yüzden. E aynen bu yüzden. Ya bu kadar simbolik bir şey olamaz. Yani evet, oklar birbirine bağlansın. Oklar yalnızca bir yerden bir tarafa gitmiyor. Birbirine de bağlanıyorlar aynı zamanda. Oradaki permütasyonlar, kombinasyonlar var ya bizim geleceğimizi nasıl değiştirecek mühir? Evet, ya ben galiba. bu projeye senden galiba biraz daha ılımlı yaklaşmıştım baştan beri. Ee, Yanlış söylüyorsam düzelt lütfen. Ne Sen de biraz hani şey vardı böyle hani önce kitapları düzelsinler ki orada hani anlamlı olabilirsin ama sonra tablet'e geçsinler. Ben biraz hani tablete geçilmesi sayesinde birçok atlamanın akıl atlamasında bir anda olabileceğini düşündüm. Ve bunu hani illa bunu yapanlar düşünüyor diye değil. Kullanıma ister geçtikten... Istemez. ister istemez. Bazı böyle atlamalar, lipler olacak diye düşündüm. Hı hı. Evet sanırım olacak ama ben hala bu içerik sisteminin nasıl çalıştığına dair çok net bir fikre sahip değilim. Yani... Hani bu içeriği güncelliyorlarmış işte Pepa Market sanırım diye bir yazılım varmış. Hani bunlar böyle çok e, şifreli bilgilendirmeler. Yani hani bu yazılım ne? Nasıl oluyor? Falan daha böyle net bir bilgi alabilmek mümkün olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Hani ekip var, içerik üreticileri var falan. Öğrenciden gelen istekleri dikkate alıp içerik üretiyorlarmış falan ama yani tam olarak böyle nasıl bir şey olduğunu çözebilmiş değilim açıkçası. Hani içeriğin Peki. nasıl organize olduğunu çok çözemedim. Belki araştırmamız gereken konulardan bir tanesi bunların ihaleleri nasıl açıldı? Teklifler ne zaman verildi? Ve tekrar hani bu yıllık bir ihale mi? Kaç yılda yenilenecek gibi bunlara da bakmamız lazım. Ve o şeyi sağlayan şirketlerin de hani kuruluş amaçlarına bakıp ne zaman kurulmuşlar? Kim var işlerinde? Yani herhangi bir şekilde bir e Olayın hem ticari ve sosyal tarafında biraz daha şeffaflaştırılmış bir şekilde kamuoyuna verilmesi gerekiyor. Hı hı. Bence o bilgiler biraz daha aşıkar olursa e, en azından bazı e, şüpheler diyelim ortadan kalkabilir. Evet. Bu hafta bir başka ilginç olay. Birazcık da böyle medyatik bir konu olarak e, Uludağ'da bir genç snowboard pistinde kayboldu belli bir süreliğine. Sonra Twitter'dan Hakkınızı helal edin diye tweet attı. Ee, nasıl görüyorsun bu, bu tarz e, iletişim yöntemlerini Türklerin? hani Çocuk kurtuldu bu arada. Hani, haberi bilmeyenler varsa söyleyelim. <gülüyor> Hüzünlü bir sonu yok yani. Ee, o yüzden biz de birazcık ilginç bir şey olduğunu düşünüp konuşmak istedik üzerine. Yani Allah korusun bir şey olmuş olsa herhalde çok da şey yapmazdık. Ama hani o da böyle... Kurtulduktan sonraki görüntülerinde de oldukça sağlıklı görünüyor yani birazcık işi şova dökmüş gibi geldi bana ama burasını yani bu, bilemeyeceğim ama kötü yani... anları yaşama ve paylaşma arzusu diyelim yani kötü <gülüyor> anlarımı Twitter'da paylaşıyorum arzusu bu böyle birazcık e, Türk insanları çok sevdi ya bu Twitter olayına çok tutkullar yani ben Hayretle izliyorum. Evet, Metin evet. Şentürk de girmiş biliyorsun. <gülüyor> evet biliyorum. Bilmez miyim? Gazeteler görmemişin Twitter'ı olmuş falan gibi. <gülüyor> garip <gülüyor> <ton> garip <gülüyor> başlıklar attılar bu konuyla ilgili ben de şoklar içinde. Yani miyim? görmek ve görmemek konusunda bu kadar güzel espri yapan başka bir insan yok herhalde. Evet. Çok seviyorum Twitter'a geldiğinde de memnun. Ben Twitter'da yokum. Onun için takip edemeyeceğim Sayın Metin Şentürk'ü. Adaptasyon abi. hesabımızdan takip edebiliriz istiyorsan. Ha doğru evet oradan takip edebiliriz. Bize va de şey yapar mı follow eder mi? Ee, ee, bilmiyorum. Etmez Biz ona yani. eklersek Ekler. Bizimki görsel değil aslında işitsel bir show. Ah doğru evet işitsel. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> yani, ne yani aslında. Gerçekten İlgisini çok güzel. çeker söyledim. mi bilmiyorum. İyisini çeker belki çeker. Hazır konu Twitter'dayken yine Twitter'dan devam edelim e, dün Erol Köse bir tweet attı tahmin edersin ki e, Whitney Houston'la ilgili evet tabi cennette bizi bekle diye yazdı e, anlamadım ben Cennet... bir kere çok iyi bilmiyorum bu karakterleri de Whitney Houston tanıyorum ama öbürünü bilemiyorum. Erol Köse komedi dans üçlüsünü biliyorsun yani. Efsanevi adamı. Sonra yapımcı oldu. değil mi? Evet yapımcı. Ha, sonra yapımcı oldu. Tamam. Evet böyle bir kendini public figür olarak konumlandırdığı için her konuda fikir beyan ediyor. Cennette bizi bekle. Whitney Houston Birkaç dedi. Birkaç varsayım aynı anda var. Yani bir cennet var. Hı -hı. İki. Whitney Houston cennete gitti. Evet. 3. ve... Kendisi Bu arkadaş Gene'de işte gidecek. Evet. Aynen öyle. Çok. Bir de Whitney Houston bekleyecek tabii hani üzerine üstüne. <gülüyor> tabii ki canım yani koskoca hero kös. Evet Whitney Houston öldü dün. Sever ha. miydin Bodyguard falan? <gülüyor> Bodyguard'ı sevmezdim hayır. Ama Greatest Hits albümünün belki de sonra kadar en iyi yapılmış albümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ee, şey olarak yani. E sanat olarak değil miyim? Yani ama sattı. Gerçekten de çok komple bir albümdü. Ee, dur bir dakika. Başka bir şey söyleyecektim söyleyecektim. Whitney Houston. Ha şey. Mahir. Yani evet. Bu, bu konuda biraz hani bizim deyimimizle junkicilik yaptık. Yani biraz hmm. hani birkaç videoya baktık. Madem e, aramızdan ayrıldı. Bir beş on dakika baktık. Seksenlerdeki Whitney Houston'e bakınca, 2000 binlerdeki Whitney Houston arasında gerçekten de Artık şarkı söylemekte zorlanıyor. Onun için o kadar kolaymış ki 80'lerde bunu yapmak. Hı hı. E, zamanla bunu kaybetmiş. Ben neye baktığımı söyleyeyim mi? Ben hiçbir videoya bakmadım. Hiçbir şey de izlemedim. Neye ben baktın? Twitter'da insanların yazdıkları şeylere baktım. Her zaman olduğu gibi. Extensive olarak. Geniş kapsamlı. O yüzden Erol Kösen'de ne yazdığını biliyorum. E, i̇kincisi New York Times'ta. Whitney Houston'ın öldüğüne dair yazılmış olan makalenin altındaki yorumları okudum. <gülüyor> ya sen gerçekten de bu user content yani kullanıcı içeriğine e, bir bilim adamı olarak bakıyorsun. Yani onun bence öyle bir birak de... var değil mi? Evet evet yani bence hani buradaki mevzu çok önemli. Çünkü e, analizimi söyleyeyim yani bunlara baktıktan sonraki iki farklı ekip var şu anda. Whitney Houston ölümü üzerinde fikir paylaşan. Birincisi hakikaten Erol Köseciler diyebileceğimiz. Cennete gitti. Bizi bekle Whitney. Senin gibi ses bir daha bu dünyaya gelmez falan tarzında olan ekip. İkinci ekip de e, hani biraz kaba bir tabir olacak ama e, su testisi de su yolunda kırılırdı Whitney'cim. Bu işin böyle olacağı belliydi. E, tarzında yaklaşan ekip. Hani hmm. Whitney Houston'ın Kötü alışkanlıkları diyelim. Kötü alışkanlıklarının onu bu noktaya getireceğini. Yani bir taraf sanatçının sanat tarafından giriyor. işi tarafından. diğer de özel hayatından evet. tarafından giriyor. Hı. Hmm. İlginç. Ama sanırım baya ortada bir 50-50 bir durum var. Yani bir sürü insan da çok şaşırmış görünmüyor yani. Ben o kadar yakından takip etmiyordum ama anladığım kadarıyla. Ote Odası'nda zaten. Evet. Beverly Hilton'da. Evet. Hmm. Um yok yani bunların galiba bir borsası var ya insanlar e, gelecek yılda 2012'de işte kimi ölecek hangi ünlü ölecek diye bu konuda tahminler yapıp e, bir borsa oluşturuyorlar. Hı -hı. Büyük ihtimalle orada e, yatırımcılar için çok sürpriz olması gerek ama sonuçta bir insan hayatı evet e, ben sana şunu söyleyeyim biraz önce dedim ya sabah koşusuna gittim ondan sonra tabii kahvemi almaya gittim Hı -hı. E, bizim Lokal coffee işte Starbucks falan değil tabii, onlara fazla gitmiyoruz. <gülüyor> e, mahallemizin... Organik kahvehanesi. Evet, organik hipsterlar. Hı -hı. Tabii hemen bir Bittnewiston çalınıyor. Hem de normaldeki olan desibelleri açtık yani böyle yüksek sesle. Hı -hı. Çalınıyor. Herkes hani şen şakrak tabii hani bir şekilde şakalar yapılıyor, hani... Seviliyor da ama aynı zamanda topluma mal olmuş bir insan yalnızca size kendisi hakkında bir şey söylemiyor. Yani sizin çocukluğunuz hakkında da bir şey söylüyor. 80'lerde dinlemiş oluyorsunuz veya işte ilk dansınızı onunla yapmış oluyorsunuz. Hmm. Sevgililer görüyor. Yani sonuçta yalnızca o kişi değil. Demek ki yani ölüm tabii hani olur. Hayat var, ölüm var ama bunların tüketilme tarzları da benim ilgimi çekiyor. Yani biraz hani senin... E, Şiiriye girmen gibi ben de biraz hani müşahede edip şeye bakıyorum. İnsanların neden böyle bir... Evet e, gözlem moduna giriyorum biraz. Neden insanlar nasıl tepki veriyorlar buna? Tabii diye. canım. insanlar aslında böyle biri öldüğünde onun şarkılarını dinlemek vesaire ya da şiirlerini okumak neyse artık. Onu yapmalarının sebebi aslında kendi zamanında kurmuş oldukları kişisel iletişimi yad etmek diye düşünüyorum. Evet. E Bunun araç olmakta esaslı bir sanatçı, sanatçı için herhalde gayet güzel bir şey, şey olsa gerek yani. Hayattaki bir özel şey anlarına bir insanların şey araç olması bir sanatçının. Bir sanatçı <gülüyor> isteyebileceği en güzel, en büyük şeylerden bir tanesi olsa evet. gerek. E, bu hafta yine Whitney'den devam ederek birazcık da konuşmak istediğimiz konuya yaklaşarak e, Evet. Esas konumuza yani, yaklaşıyoruz. E, yahoo visualize.yahoo.com e, Aslında bir süredir geliştirmekte olduğu ...görselleştirme arayüzünü beta olarak yayına soktu. Şu anda da önümüzde açık. Yani ben bakıyorum. İşte burada real-time olarak Yahoo'nun sayfasında ve de Yahoo mailde neler olduğunu görebiliyoruz. Şu anda tabii ki Whitney haberleri oldukça rağbet görüyor diyelim. Bugün şu ana kadar... Amerikan saatiyle Yahoo homepage'ine 86 milyon kişi girmiş. Yani inanılmaz bir hızlı dönem bir counter var yani şu anda. Ve de işte Whitney haberleri yaklaşık olarak bu sabah saatlerinden itibaren 10 milyona yakın bir trafik alıyor. Bu servisin özelliği tabii ki demografik datayı yani demografikin Türkçesi nedir tam olarak kestiremiyorum ama e, istatistiksel datayı yani insanların yaş grupları işte kadın mı erkek mi olduklarına göre okudukları haberleri ve de haber türlerini gerçek zamanlı olarak analiz edebilmemizi sağlayan bir durum. E, ilginç bir deneme çünkü çok ciddi ...miktarda bir, bir datayı gerçek zamanlı olarak analiz etmeye çalışıyorlar. E-maillerde işte geçen kelimeler, efendime söyleyeyim spam e-maillerini görebiliyorsunuz, ne kadar trafik oluşturuyorlar falan. Evet. Yani bu, bu böyle inanılmaz boyutta bir data, inanılmaz boyutta bir datanın sürekli olarak analizi. E ve de bir sürü insan bu örnek çıktıktan sonra artık hani mevzunun bu yöne gideceği işte e, paralel büyük çapta data analizleri diye adlandırabileceğimiz, Türkçe'ye belki de böyle çevirebileceğimiz büyük datayı da e, Burak Arıkan arkadaşımız geçenlerde yığın data olarak, yığın veri olarak Türkçeleştirmişti. Güzel, çok güzel. E, Böyle bir devire girildiği sanırım artık kesinleşiyor gibi görünüyor. Yani herkes böyle milyarlarca data noktası var. Bunları nasıl mantıklı bir şekilde anlayabiliriz? Bunun üzerine ciddi kafa yoracak gibi görünüyor. O zaman endüstriyel devrimden sonra data devrimine başlıyor içerisindeyiz. Ya ben sorarsan zaten başlamıştı ama şu an artık hani böyle... E... Yani önceki bir zamandı yani. İlk zamanlarıydı. Anlamak çok mümkün değildi belli bir süredir. Hmm. Ama bu Big Data eğer hani Arıkan'ın tercümesine kullanırsak yığın veri 2001'de falan ortaya çıkmış bir kavram aslında. Yani 2001'den beri 2001'de özellikle 3D dünyasında bu çok önemli bir şeydi işte. Motion capture vesaire. Çünkü motion capture gibi bir ortamda da ...çok boyutlu bir data var. Yani üç boyutlu bir ortam içerisinde bir e, veri akışı oluyor. Ve siz bunu hem kaydet hem de analiz etmeye çalışıyorsunuz aynı zamanda. E şimdi bu, bu üç boyutlu e, veri ortamı daha farklılaşmış olabilir ama sonuçta data her zaman için data yani. Hani belli numaralardan oluşuyor. Onun nasıl hangi bağlama oturtulduğuna göre evet. e, sonucu ortaya çıkıyor. Yani sonuçta hani ama... aklıma şey geldi yani yani ne hareket yakalamaya yani bir şekilde her zaman hareket yakalamaya çalışıyoruz değişimi görmeye çalışıyoruz. zaten evet. neredeyse büyük amaçlarından biri bu. Şimdi e, data otomatikleştince yani böyle data geliyor bunu diyelim en basit şekilde böyle nedir çubuk çizimler işte sütun grafikleri Hı -hı. işte harita yerleştirmeleri. Ee, ne bileyim işte hani biz best fit deriz ya bir sürü nokta olduğu zaman bir sürü veri olduğu zaman onların arasından geçen en uygun doğruyu bulmaya çalışırız mesela. Bunları otomatikman sana yapmaya başladığı zaman böyle data'nın anlamı benim için hani kestirme yapmaktır yani. Değil mi? Tahmin yapabilmektir geleceğe dair bir şeyler söyleyebilmektir fakat hani bunların otomatik meşmesi belki bir demokratikleşmeyi sağlayabiliyor. Yani eğer bir devrimse data'nın varlığının hayata geçmesinde o demokratik taraf önemli olacak. Yalnızca belli eksperler tarafından değil de insanlar tarafından data'nın kullanabilir olması. Evet şimdi zaten sanırım iki yöne doğru bir yani Age of Big Data diye bir makaleden yola çıkarak aslında bu konuşmayı e, konumlandırıyoruz ya dolgumuzda e, da paylaşacağız New York Times'ta yayınlanmış e, sanırım iki tane boyut var durumun içinde. Birincisi hakikaten bu e, çok büyük miktarlarda datanın üretiliyor ve kaydediliyor ve analiz edilebiliyor olması ekseni var gidişat olarak ikincisi de bu hafta belki de dünyanın tek alternatif arama motoru diyelim hani arama motoru diye demek belki tam olarak doğru değil ama hani Google'a böyle mantık olarak felsefe olarak yaklaşım olarak alternatif olabilecek tek arama motoru Wolfram Alpha. Evet. Professional Service çıkarttı. Yani ee, profesör, 4.99. Öğrencilere 2.99. Öğrencilere 2.99 ayda. Öğrencilere 299 ayda. Ee, Wolfram Alpha'da e, daha sonra Stephen Wolfram, yani Wolfram Alpha'nın kurucusu, kendi blogunda Launching a Democratization of Data Science diye bir makale yazdı. Bu release'e dair. Burada demek istediği şey şu, e, yani bu büyük orandaki dataları Wolfram Alpha'ya verebiliyorsunuz ve evet, Wolfram Alpha size bunu analiz edip geri verebiliyor. Hani buradaki demokratizasyon meselesi biraz bununla ilgili. Çünkü herkes tabii ki bu işi anlamak zorunda değil. Yani hani belki de belli bir süre sonra öyle olacak ama en azından şu an için insanların yani sadece bunu elit kesimdeki olan belli iş adamları ya da işte belli devlet kuruluşları yapsın değil. Herkes yapabilsin. Yani senin elinde kendi Twitter data setin varsa ya da işte iPhone GPS tracking data setin varsa bunu ver Wolfram Alpha'ya. O da sana göstersin yani ne yapmışsın, ne etmişsin, neler yaparsın gelecekte gibi. E, bunu, bunu yapmaya çalıştıklarından bahsediyor. Bu da ikinci eksen sanırım. Yani yığın veri e, çağında gerçekleşecek olan. Birincisi dataların çok ciddi miktarlara ulaşması ve analiz ediliyor olması. İkincisi de demokratikleşme. Evet, bu bana Sneakers filminin son sahnelerini hatırlattı. İşte Robert Redford ve Ben Kingsley karakteri. Dokuz ee, sanların sonunda güzel bir esastı esas tali filmler. Şey, yani Ben Kingsley'nin oradaki monologunda söylediği şey yani, her şey tabi bilgi. Bilgi elinde tutanlar, gücü elinde tutuyor. Hatta paradan bile önemli bilgi. Ee, mesela aralarla nasıl bir karşılaştırma yaparsın? Yani finansal e, güçle veya finansal işte e, likit e, kaynakları sahip olmakla bilgiye sahip olmak arasında nasıl bir ilişki var sence? Ya sanırım o ilişki birazcık şu anda değişiyor. Çünkü işte bu yığın data kavramı birazcık... E... Social Data Revolution dediğimiz, yani sosyal datanın devrim gerçekleştiriyor olmasıyla da ilgili. Çünkü aslında bu yığın data mevzusu ya da big data mevzusunun ortaya çıkmasının en önemli gözle görülür etkilerinden biri. Sosyal ağlardaki hareketler, sosyal ağların ortaya çıkması, işte Craigslist, Amazon.com falan da buna dahil edilebilir sadece Twitter'a, Facebook değil. Ee, orada hani şu insan... ...bunu aldı, bunu alanlar bir de bunu aldılar falan filan gibi böyle e, ilişkisel data setlerinin keşfediliyor olması... ...yani aslında bizim metadata dediğimiz, datanın e, kendisine ait olan değil, bir üst leveline ait olan dataların daha önem kazanıyor olması ve de sosyal bir kapital oluşturuyor olması... Bu big data kavramıyla çok ilgili. Bu noktada hani birazcık karışık gelmiş olabilir ama demek istediğim şey şu. Sizin aslında Amazon'da satın alacağınız bir kitabı ödediğiniz paradansa o kitabın ne kadar değerli olduğu, ne kadar alınması gerektiği ya da başka bilmem x bir kitabı alan bir kişinin o kitabı almış olduğu bilgisi o kitabı ödediğiniz paradan daha önemli bir hale gelmiş olabiliyor. Daha değerli bir hale gelmiş olabiliyor diyelim. Ee, bu belki böyle çok kısa vadede hala ölü başkanları görmek isteyen sokaktaki insan için çok ciddi bir değişiklik olmayabilir ama uzun vadede aslında demek istediğimiz şey eğer ki siz hani geleceğe dair bir kestirim yapabiliyorsanız mantıklı bir şekilde bu cebinizde olan paradan çok daha değerli bir şey çünkü cebinizde olan paranın ne olacağını da kestirebilirsiniz o zaman Değil doğru bak çok güzel bu hafta da şimdi e, büyüme dersi veriyorum ben Bahir. Orada da e, şeyi kullanacağız. İşte e, forecasting tahminleri, tahmini yapmak. Bu hafta konumuz da nüfusu kullanmak. Yani nüfustan büyümeye nasıl gidebiliriz hı hı. Eğer hani nüfusa dair biz e, önümüzdeki jenerasyondaki tahminlerimizi iyi yapabilirsek... ...böylece nüfusu e, biliyorsun ekonomide her şey modellemedir. Modelin içerisine yerleştirebileceğiz. Yani endojen bir şekilde yerleştirebileceğiz... Endojen bir iç sebeplerden doğan bir şey olarak getirebilirse ki bu büyüme modellerinde çok yeni bir şey. O zaman hani büyümeyle yani nüfusu böyle dışarıdan gelen egzojen bir değişkenden kendi içerisinde, büyümenin içerisindeki bir değişken haline getirebileceğiz. Yani bu bile açıklayıcılık olarak bize güzel bir silahımız oluyor. Yani bunun sayesinde gelecekteki büyümeden bahsedebildiğimiz zaman ya ülkelerin büyümesi çok önemli bir şey yani sonuçta e, şeyi belirliyor politikayı belirliyor sosyal politikaları belirliyor tabii ki e, bu açıklayabilecek yani tahmin etme edebilme oranımızı artırırsak geleceğe dair tabii bu da elimiz biraz daha güçlendiriyor e, bence modellemelerdeki en büyük sorunlardan bir tanesi yani, computing power yani <gülüyor> değil mi yani bu zamanla yani arttıkça computing power arttıkça modeller biraz daha bunları entegre etmeye başladılar. Ee, onun için hani meta data bence meta cognition demek. Yani biraz hani düşünce şeklimizi yukarıdan artık hani şey gibi kuklaları hareket ettirir gibi hareket ettirebilmekten geçiyor. Onun için hani paradan daha mı önemli bilgi eğer veriler size e, biraz o kuklanın şeyleri gibi e, telleri gibi o tür bir ikna etme, insanları şey yapma, kararlarını değiştirebilme, onlara kendi bilgilerinizi empoze etme gibi güçler sağlıyorsa <Gülüyor> en az demek ki para kadar önemlidir. Ya bana sorarsan yani zaten bu kesinleşmiş bir durum benim için. Yani paradan daha önemli bir şey varsa hayatta o da bilgidir. <Gülüyor> Aslında birçok uzun bir zamandır böyle bence uygarlık tarihinde. Yani teknoloji öyle değil mi? Hani Fatih ...şimdi biliyorsun geçenlerde konuştuk... ...Fetih filmi çıkacak... ...yani Fatih nasıl fethetti İstanbul'u... ...değil mi? Toplar var, efendime söyleyeyim... ...orada bir taktik var vesaire... ...teknoloji var işin içinde... ...hani bilgi olmadan... ...teknoloji olmuyor... ...yani bilgi, teknolojinin ham maddesi... E, ...teknoloji de... ...dünyanın şu anda etrafında döndüğü... ...eksenin tam ortasında bulunuyor... ...bu da demek oluyor ki... ...aynen nasıl bir cep telefonu yapmak istediğimizde... ...bir ham ihtiyacımız var teknoloji üretmek için de bilgiye ihtiyacımız var. Yani bu noktada da paradan benim için çok daha değerli. Ekonominin temel yapı taşı yani bilgi şu anda. Yani çok güzel yani. söyledin ama işte o kadar yeni ki bu bizim için. Evet. Çünkü hep böyle işte şey düşünürüz biz. İlk başta e, toprak vardır. Üzerine e, iş gücü Hı -hı. gelir. Ondan sonra zamanla işte 20. yüzyılda kapital çok önemli oldu. Yani Hı -hı. illa bu finansal kapital değil tabii. Modellerde daha çok yani şey fabrikalar işte aletler makineler yollar bunlar kapital. Üzerine yani ilk önce mesela büyüme modellerinde biz teknolojiyi getirdik ama teknolojiyi öyle bir koyamadık ki hı hı. şey yaptık hani açıklanabilir açıklanamaz her şey teknolojiden geliyor diye koyduk. Yani görüyor musun ne kadar bir kısa yol bulmuşuz yani evet. istatistiklerinde biz hani solo büyüme modeli diye çok önemli bir model var. Teknolojiyi alıyor. Diyor ki ya böyle bir şey var. Biz bunu içeriğini çok olarak anlayamıyoruz. Büyümelerde çok şey yaparsanız iki ülke arasında aynı iş gücüne sahip, aynı kapitale sahip. iki ülke arasında bir farklılık görürsünüz. Bu teknolojiden dolayıdır diye bir açıklayıcılık katıyoruz. Hı -hı. Ama yani o zaman içeriğine bakamıyoruz henüz. Neden? Tamam. Tamam da teknolojinin iki ülke arasındaki teknolojiyi nasıl modeli yerleştireceğiz? zor. Hı -hı. <gülüyor> yani <gülüyor> evet sen haklısın gerçekten data parayı geçti ama şu anki model demelerimizde şu anki düşünü şeklimizde bu hala içselleştirilmemiş bir pozisyonda. Evet ama işte o da birazcık işin çok karmaşık olmasından kaynaklanıyor çünkü bu işte dediğimiz hani age of big data durumunun aslında birçok farklı detayı var yani teknolojik olarak çok karışık bir durum söz konusu yani mesela işte senin biraz önce dediğin şey yani bu farklı şeyleri analiz etme yetisinin sıkıntısı yani bunun çok fazla gerçekleşemiyor olması şu ana kadar. Fakat şu anda işte Massively Parallel Processing diye bir kavram var mesela. Yani bu şu demek oluyor elinizde milyonlarca farklı data point var milyonlarca farklı data set var milyonlarca farklı data noktasına sahip. Ve siz bunu paralel olarak e, proses edebiliyorsunuz aynı anda. Ve de bunlar aslında işte atıyorum ve de cloud'a distribüt edilmiş halde duruyorlar. Yani bu böyle çok tabii ki bu işleri detaylı olarak bilmeyen birinin e, anlayabileceği bir nokta değil ama bu işin gittiği yer felsefik olarak düşündüğümüzde decision making Kavramının real time'a geliyor olması. Yani evet, evet, evet. Ya ben sana mi? bir örnek verebilim miyim senin derdiğin hakkında? Şunu söyleyeceğim. Bunu da e, bloga koyacağımız yazıdan aldım. Hı hı. E, kendisi bu Harvard MIT data center diye bir yer var ben de birkaç hı hı. kere yani e, toplantılara katıldığım bir yer. Oradan Rick Small'in şöyle bir analoji yapmış. Big data insanlığın gösterge panosu demiş. Hı hı. Şimdi bir şey düşün, araba içerisinde belli kararlar veriyorsun ve bazı kararları çok çabuk da vermen gerekiyor. Ama hani en yardımcı olan şeyler bir önündeki ne oluyor, real time'de ne oluyor değil mi? Yani insanlar mı geçiyor, bir yaya geçine mi geldim, şuradaki araba ne yapıyor? Bir de senin gösterge panondaki bunların senin hareketin ve başkalarının hareketine dair olan veriler Şimdi bunlar şu andaki arabalara baktığımızda neye doğru gidiyoruz? İşte kameralar koyuyorlar. Dış dünyadaki verileri alıp gösterge panosuna yerleştirmeye bakıyorlar. Böylece işte paralel park yapabileceksiniz. Geri geri daha rahat girebileceksiniz şeklinde. Onun için paralel bir şekilde bu bilgilerin önümüzde olması bence karar alma mekanizmalarımızı da daha isabetli ve aynı zamanda daha hızlı karar almamızı sağladığı için. Ya onun için ben bu şeyi... E, anoloji beğendim yani insanların gösterge panosu yani bir e, devamlı araba kullanan bir insan olarak e, belki hayatta da biz onu yapıyoruz yani bir şekilde araba gibi işte buradan buraya gidiyoruz tabii ki sağa yani. kırıyoruz sola kırıyoruz yani kendimiz için A bizi A noktasına B noktasına götürecek aksiyonlara giriyoruz. Evet, e, bunları güzel. yapmamızda bazen yardıma ihtiyacımız var tabii. E biz zaten yani bunu konuşmuştuk işte hani hem bir kişisel olarak bir bilgimiz var hayatta kişisel olarak tecrübelerimize, eğitimimize, okuduklarımıza, yaptıklarımıza, ettiklerimize dayanan bir bilgi dağarcığımız var. Hani her insan ne bileyim işte bazı taksici diyor ya abi ben 30 senelik şoförüm yani gözüm kapalı bile kullanırım. Hani onun kişisel birikimi araba kullanımında çok daha üst düzeyde. E bir de ama tabii insanlarla olan iletişimimizden kaynaklanan bir ortak bilgi, hani kamu bilgisi diyebileceğiniz Hı, bir bilgi durum. E, onların hepsini aslında birleştirip bunun analizini bilgisayarda yapmaya çalışıyoruz. Durum bundan ibaret. Yani hem kişisel e, sensörlerimizin e, yaptığı şeyi simüle edebilecek bir bilgisayar ortamı üretmeye çalışıyoruz. Bir dijital ortam. Bir de bütün bu ortak sahip olduğumuz, paylaştığımız, yazdığımız, çizdiğimiz bilgileri hepsini alsın okusun. Bu alet bir de. Bir de onu da üstüne eklesin. E, analizini sonuçta bize oh mükemmel yani her şeyi söylesin birazdan araba gelecek, <gülüyor> birazdan ışık yanacak, birazdan şu olacak bu olacak yani diyor diyecek know görmek gibi bir şey evet yep. ve bu konu yani e, gerçekten çok muhtemelen yani 2012'nin en önemli tartışma konularından biri olacak çünkü onu biraz şuradan da anlıyoruz biliyorsun Davos'ta World Economic Forum World Economic Forum oldu evet ee, ...orada e, Big Data üzerine bir tartışma da oldu yani. Evet, bu, bu yılki yıl e, ana maddelerden yani, bir tanesi evet. yani bu böyle artık e, 3-5 tane e, nerd San Francisco gencinin... ...işte Cloud'a <gülüyor> bilgileri dağıtalım falan filan dediği bir durum değil. Yani bunu hani tarımda nasıl kullanırız işte, su evet, kaynakları evet. paylaştırılmasında nasıl olur... ...çünkü çok önemli bir mevzu yani... Çok ciddi bir miktarda veri ve çok ciddi bir güçte analiz yetisi. Aynen öyle. Hele işletme fakültelerinde yani bu veriyi modelleyebilen insanlar ondan sonra çok güzel işler bulabiliyorlar. Şimdi zaten bir de işin o boyutu var. Yine makaleden hani alıntı yaparak söyleyelim. Şu anda tabii ki yani Amerika birçok noktada olduğu gibi yine bu işin başını çekiyor sektör olarak. 140 bin ila 190 bin tane e, yeni işçi açığı var bu alanda. Yani çok inanılmaz bir rakam. Yani böyle kriz kriz zamanı, ne bileyim işte iş yok, yapacak e, şey yok falan ama e, bir yandan da böyle bir veri var. Beyaz yakalılar. Beyaz yakalılar. E, analizist arıyorlar yani. Ayrıca bir buçuk milyon tane de yöneticinin bu alanda yani eğitimli olan yani big data ya da e, decision making kavramı üzerine eğitimi olan teknolojiyi bilen 1,5 milyon yöneticinin iş bulabileceğinden bahsediliyor sadece Amerika'da. Yani Avrupa biliyorsun her zaman dediğimiz gibi sonradan gelecek. <gülüyor> ee, Esasında bazı konularda ileride der. Yani bu... E... Sağlık konusunda mesela Amerika'da bazı koruyucu kanunlar vardı. İnsanların dataları e, tek merkeze toplanmasın diye çok fragmentedtir. Özellikle yapılmış bir şekilde birbirinden ilişkilendirilmeyecek ilişkinlendiril, şekilde programlanmıştır. Hı hı. Yasalar diyorsun Amerika'da o konuda biraz daha sıkı e, şey olarak e, kişinin e, özlük hakları olarak. Avrupa'da daha komputerize olduğunu söylüyorlar şeyde sağlık konularında. Bu e, ben şöyle bir perspektif getirmek istiyorum. E, verimlilik çok önemli. Yani bir iktisadi e, serüvende herhangi bir ülkenin verimlilik en önemli datalardan bir tanesi. Ve işte mesela 70'lerde, 80'lerde Amerika verimlilik konusunda oldukça başarısızken, yerinde sayarken 90'larda bu konularda atılım yaptı. Bunun de en büyük nedeni, kompütür teknolojisinin her türlü endüstride kendine yer bulması. Yani muhasebeden tutun da işte şeye kadar bir ne bileyim... Eğitime kadar her yerde bir yer, yer buldu. Bunu nasıl sağladılar? Ya yetişmiş elemanlar kendilerini tekrar yetiştirmeye adadılar. Yani hızlandırılmış kurslara gittiler. 6 aylık bir yıllık kurslara gittiler. İşte 60-70 yaşındaki hiç bilgisayar bilmeyen muhasebeciler muhasebe, şey bilgisayar öğrenmek zorunda kaldı. Hı hı. Böyle bir cycle'dan geçtik bu ülkede ve bunun sayesinde verimlilik biraz daha arttı tabii. Yani. Onun için 90'larda ve sonrasındaki verimlilik artışını buradaki eğitime e, addebiliriz. Şu anda da esasda datanın da anlamı odur. Yani ya bu insanlar dışarıdan gelecek dediğini 140 bin, 160 bin insan veya işte işletmeci olarak 1 milyon, 1,5 milyon insan. Ama rakamlar o kadar büyük ki, yani bunların hepsini dışarıdan gelmiş mümkün değil. Şu anda hali hazırda emek piyasasında çalışan insanlar da kendilerini tekrar yetiştirmek için çok önemli bir nedenleri var. Yetişmeleri gerekiyor. Yani veriyi, big datayı yönlendirmek galiba. İş dünyasında tepede yer almanın en önemli kurallarından bir tanesi. Kesinlikle yani bu zaten hani biliyorsun dünyada belli bir nüfus var işte hani birini eğitmeye kalksan onun da belli bir zamanı var. Yani Fatih projesi bile olsa hani belli bir vakit alıyor tablet bile olsa. <gülüyor> <gülüyor> ama olmaz ya ağaç, ağaç yaşken eğilir onda Bizde de bayağı ağaç var, yani çok birden bir buçuk milyon kişi falan bulmak öyle mümkün değil yani bu, bu şu demek oluyor her sektördeki insanların bu mevzuya evet, evet. entegre olması gerekecek evet. yani e, ayrı bir sektör olarak buna bakmamanız lazım her sektördeki insan nasıl hani sosyal medya için diyoruz ya hiçbir şirket sosyal medyada temsiliyeti olmadan artık ayakta kalamaz bu konuyu ihmal etmemene gerek bu da onun gibi her şirketin ee, bu konudaki hani bilimlerinin oluşması gerekiyor, hı hı. karar alma mekanizmalarında bunun entegre edilmesi gerekiyor. Ee, ya bu konuyu sanıyorum ileriki programlar tekrar konuşmak diye bulacağız. Evet, burada ee... çünkü çok <gülüyor> e, aslında tabii ciddi felsefik bir tartışma da var hani data oriented society yani dataya odaklı bir toplum e, a doğru gidiş var. Yani bu beni çok rahatsız etmiyor açıkçası hani ben birazcık da bu işlerin içinde olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> ya ben biraz gözleme inanan bir insanım. Yani Hı -hı. Biraz daha eski tipim tabii. Ee, bir de bu konudaki ama beni şey yapan, iyimser yapan taraf da şudur. Yani bence şu andaki akıl atlamalarımız, bu anda yapacağımız aşamalar data sayesinde ilerideki içgülerimiz olacak. Hı -hı. Yani çocuklarımıza biraz içgüdü veriyoruz şuradaki bu dataları kullanarak da daha iyi de da iyi kullanmaya çalışarak. Yani bu içgünler de sonuçta içgünler neye ver? Ayakta kalmaya, hayatta kalmaya yarar. Yani sonuçta hani felsefik olarak da belki datanın anlamı bizim için bu. Yani geçmişe bakalım, şu ana bakalım, geleceği tahmin etmeye çalışalım. Yaşadığımız hayata bir anlam vermeye çalışalım. Yani sonuçta hani dediğimiz ya, ruhani tecrübeler yaşayan insanlar değiliz esas değiliz. İnsani <gülüyor> tecrübeler yaşayan ruhlarız. Ve bu insani tecrübeleri de eğer sen önünde böyle getirebiliyorsan ve bunlara anlam vermeye başladıysan bence bunun ruha da bir katkısı olacaktır. Yani yalnızca gelecekte çocuklarımıza değil ruhani bir tarafı da olacağını düşünüyorum ama çok da iyimser olarak nitelendirildim zaman zaman. Hı hı. Ee, evet ben de öyle düşünüyorum sanırım. Yoksa hani böyle sadece kuru determinist bir yaklaşımla bütün toplumu robotikleştirmeye yönelik bir atılım olarak zaten var olması da mümkün değil. Yani buradaki yenilik bence eski istatistik bilimine oranda çok kompleks analizleri yapabilme becerisi. Yani sadece numaralar üzerinden değil, sadece paranın değeri ya da ne bileyim işte arabaların marketteki fiyatı falan filan böyle şeyler üzerinden değil, insanların Whitney Houston öldüğünde nasıl bir tepki verebileceğine dair bir fikir yürütebilme ihtimali ya da Whitney Houston'ın ne zaman ölebileceğine dair bir fikir yürütme ihtimali gibi aslında bütün ne bileyim işte hani e, dinlerin etkisini kaybetmeye başladıktan sonraki toplumda en önemli merakımız olan bizim de programda özel bir takıntımız olan hani ne olur yani hani haftaya ne olur önümüzdeki sene ne olur deprem ne zaman olur falan filan gibi konular yani bunları ...discover edebilme, bunları önceden keşfedebilmeye dair bir umut veriyor olması bence e, herkesi buna yönlendiriyor şu anda. Data o zaman yeni ve güçlü bir din işlemeye devam edecek. Data'yı en çok elinde bulunduran da herhalde bu, bu dinin tanrısı olur. Aynen öyle. Yani o yüzden tanrıları da tahmin etmek zor değil şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Yani çok tanrılı dinlere geri dönüş olabilir yani bu data Evet ya sonunda <gülüyor> geri dönüyoruz ya o güzel günlere. Evet hakikaten değil mi? Baksana Anonymous'da böyle bir tane tanrıcık oldu yani sonuçta. Evet. Günden belirliyorlar. Ee, Wikileaksçiler. Data, i̇şte dataları var. Yani, evet. E, Esad'ın e-maillerini hacklemişler. E, bilmiyorum onu gördün mü? Yok görmedim. Yani artık hani o çok ciddi bir şey yok. Biraz da birkaç ay eskisinden ama. Ya Esad'ın e-mailleri var yani elinde. Var mı CIA'de? Yok işte yani. Hani ya da varsa da biz bilmiyoruz da yani en önümüzde var işte adam oraya yazmış yani bunu yollamış karısına falan diye. Hani bu gerçekten o zaman bir noktaya geliyorsun ister istemez. Elinde o kadar bir bilgi varsa. O yüzden ilginç bir Çağın başlangıcı, daha hani pratik olarak konuşmak gerekirse, bu olaylardan bir haber olayım, beni ilgilendirmez falan demek bana biraz çocukça geliyor şu anda. Ben olsam bayağı bir ilgilenirim yani bu işler nereye gidecek diye. Evet yani özellikle hegemonyalardan şikayet ediyoruz. <gülüyor> Fakat eğer bazı taşlar deviliyor, yeni taşlar ortaya çıkartılıyorsa bunları yaratmada da birlikte... ...yaratacağız bu taşları. Küçük veya büyük. Yani bir kum tanesi olacağız... ...veya bir kaya olacağız. Ne olursak olalım... ...yeni güç bilimlerini biz yaratacağız. Hem yani ulusal seviyede ama uluslararası seviyede. Onun için galiba bunlara biraz kayıtsız kalmak... ...günümüzde zor. Yani kayıtsız kalıyorsanız... ...tamamen artık... ...siz bırakmışsınız. Gündemden de düşürürsünüz... ...kendinizi. Galiba ben senin bu data dinine biraz sevmeye başladım yani biraz ee, geleceği açık. Evet, önü, önü açık borsası var mı dinlerin borsası var mı paramı koymak istiyorum Vallahi olsa yani hiç fena olmaz bence artık yani bu katı şeyleri bıraksalar bu eleştiri kaldırmayan yapılarından kurtulsalar evet Yani hepimiz... en çok takılmayı sevdiğim insan da papa <gülüyor> kim olursa olsun papa kim olursa olsun en çok ona takılmayı seviyorum <gülüyor> Mahir o e... zaman e, niye Bitniğe... Buradan başsağlığı, işte ailesine başsağlığı dileyelim. Yani sevenlerine sabır. Yalnız yani pek biliyorsun aktüeliteye ben hakim değilim ama bunu duydum. Hı hı. Sanıyorum hani dinlerden de bahsettik. Gülben Ergen hı hı. E, şey demiş e, ateistlere Allah'tan şifa mı dilemiş. Öyle mi? Evet. evet. Çok güzel. Çok, çok barışçıl güzel. bir dilek. Ben beğendim esası ben beğendim. Hı hı. Sağ Benim olsun. de söyleyebileceğim bir şeydi yani sonuçta onun için. O zaman Hoşuma e, gitti ya bu tür şeylerin kullanılması. Biz de o zaman Allah kabul etsin diyelim onun için. Ne diyelim? Tabii kabul etsin. <gülüyor> Gülben Ergen'in Big Data'sını da inşallah başka bir programda konuşuruz. Konuşuruz. Sevgiler ve saygılar. İyi hafta sonları Onur. Ee, şimdiden hafta sonları. sevgililer günü kutlayayım. Aynen. Ben de eskise. <gülüyor> Sevgililerin, sevgiler günü adaptasyon ailesi olarak sevgilileri severiz. Hepsini kutluyoruz. <gülüyor> İyi pazarlar. İyi pazarlar.